Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz Mış sıfat fiil eki. Bir fiille birleşip Addan önce gelerek sıfat oluşturan bu ek, geçmişe ait belirsizlik anlatır. Tıkanmış lavabodan akan sular, evin tabanından alt kata sızmaktaydı. Kendinden sonraki adın kullanılmadığı durumlarda, o ada ait ekleri üzerine alır. Buzdolabına konmadığı için bozulmuş yemek yüzünden tartıştılar. Gözlerindeki ifadeye bakılınca oldukça yorulmuşa benziyordu. Benim başıma gelen... Pişmiş tavuğun başına gelmez. Şimdi yapacağımız konuşmayı, Mış sıfat fiil ekinin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyiniz. Eski Ankara Evleri Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba Ali. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Merhaba Ali. Ben de iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim arkadaşlar. Ben de iyiyim. Nereye gidiyorsunuz? Bugün hava oldukça güzel. Biraz gezip dolaşarak hava almak istedik. Ayşe ile birlikte Ankara Kalesi'ne gitmeyi düşünüyoruz. Ne güzel. Demek Ankara Kalesi'ne gidiyorsunuz. Orası geçmiş medeniyetlerin özelliklerini taşıyan bir yer. Ankara'da yaşayan herkesin kesinlikle görmesi gereken bir yer. Sen daha önce kaleye gitmiş miydin? Evet, pek çok defa gittim. Kalenin içinde iki üç katlı daracık sokakların etrafına dizilmiş eski Ankara evleri var. Onları mutlaka görmeniz gerek. Demek eski Ankara evleri hala var. Evet, tarihleri... 17. yüzyıla kadar uzanan eski Ankara evleri surlarla çevrilmiş, dar ve dik bir alanda yer almaktadır. Bu kadar zaman dayanabildiklerine göre oldukça sağlam olmalılar. Bunlar iki veya üç katlı ahşap, kerpiç ve tuğladan yapılmış evlerdir. Üst katları sokağa doğru cumbalarla uzanır. Peki evlerin içi nasıl? Bütün Türk evlerinde olduğu gibi Ankara evlerinin de en belirgin özelliği sofaya açılan odalardır. İçinde yaşayanların her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlenmiş olan bu odalar ev gibidir. Duvarlarda gömme dolaplar, pencere önlerine yerleştirilmiş sedirler vardır. Eski Türk evlerindeki süslemeler Ankara evlerinde de var mı? Tabii ki var. Evlerin hem tavanlarına hem de duvarlarına yerleştirilmiş ahşap süslemeler mevcut. Ben daha fazla anlatmayayım. Gerisini siz gezerek öğrenin. Ali, teşekkür ederim verdiğim bilgiler için. Şimdi her şeye daha dikkatli bakmaya çalışırız herhalde. Evet. Bu açıklamalardan sonra artık daha dikkatli inceleriz gördüğümüz yerleri. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kal. Görüşürüz. Okuduğumuz diyalogta geçen mış sıfat fiil eklerinin Cümle içerisindeki kullanımlarını tekrar edelim. Ankara Kalesi, geçmiş medeniyetlerin özelliklerini taşıyan bir yer. Sen daha önce kaleye gitmiş miydin? Kalenin içinde iki üç katlı daracık sokakların etrafına dizilmiş eski Ankara evleri var. Tarihleri 17. yüzyıla kadar uzanan eski Ankara evleri surlarla çevrilmiş, dar ve dik bir alanda yer almaktadır. Bunlar iki veya üç katlı ahşap, kerpiç ve tuğladan yapılmış evlerdir. İçinde yaşayanların her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlenmiş olan bu odalar ev gibidir. Duvarlarda gömme dolaplar, pencere önlerine yerleştirilmiş sedirler vardır. Evlerin hem tavanlarına hem de duvarlarına yerleştirilmiş ahşap süslemeler mevcut. Şimdi de Ercüment Ekrem Talon'un kaleme almış olduğu Üzüm adlı metni Mış sıfat fiil ekinin kullanımına dikkat ederek dinleyelim. Üzüm Eylül'ün 15'ini bulmamızla beraber üzümler de tatlanmaya başladı. Mana dükkanlarında, seyyarlarda, pazarlarda boy boy çeşit çeşit üzüm dolu küfelerin etrafında arılar cezbeye tutulmuş dervişler gibi sema ediyor. Seyrek salkımlı, iri taneli çavuşun yanında her tanesi çillenmiş ihtiyar eli gibi sıska, gösterişsiz, yapıncak, edep ve tevazuyla küfesinin içine silmiş alıcı bekliyor. Mürdümeri büyüklüğünde kara üzümler taşıyan bir salkımı, manav, tavandan sarkıttığı bir sustanın ucuna bağlamış, müşterisinin dikkatini çekmek için durmadan oynatıyor. Sararmış armutlar, henüz kızarmamış, tatlanmamış elmalar, yeşil musha venkleri, çatlayan kabuklarından bal akıtan kavak incirleri, raflarda dizili karpuzlar ve tavanda asılı kavunlar, Meyvelerin sultanı üzümün yanında terbiyeli, olgun bir tavırla nöbet bekliyor. Üzüm deyip de geçemeyiz. Bilhassa İstanbul'da. Çünkü bir zamanlar burada tam 77 çeşit üzüm yetiştiğini eski kitaplardan öğreniyoruz. Çavuş, kara çavuş, sarı yapıncak, kınalı yapıncak, misket. Ağızda misk gibi bir raiha ve lezzet bırakan çilek üzümü, parmak üzümü, keçi memesi. Saymakla biter mi ki? Hele o her bir tanesi, tek taş bir zümrüde hatırlatan Çamlıca'nın şeffaf çavuşu. O şimdi hemen hemen yok oldu. Uçsuz bucaksız Çamlıca, Erenköy, Göztepe bağlarını, bir iki yıl içinde mahveden Filoksera salgınını, Milduyu baskınını ben pek iyi hatırlarım. Lüfer nasıl İstanbul sularının balığı ise, çavuş da İstanbul toprağının mahsulüydü. Onu kurmak için Amerika'dan asma getirterek aşılamaya kalktılar. Lakin Türk'ün nesi vardır ki? Kökü de kendinden olmadıkça yaşayabilsin. Bir o çocukluğumun yüzde yüz yerli kütür kütür çavuşunu hatırlıyor. Bir de bugünkü melezden tadıyorum da aklıma daha ne mukayese mevzuları geliyor. Yaprağına Meyvesine, suyuna aşık olduğum üzüm Divan edebiyatında, halk edebiyatında, tıp edebiyatında yer almış mübarek meyve Yaza veda ederken tatlılığınla gönüllerimizi alır, içimizi ferahlatırsın Seni kim nasıl sevmesin? Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü konumuz mış sıfat fiil ekiydi. Bir fiille birleşip, addan önce gelerek sıfat oluşturan bu ek, geçmişe ait belirsizlik anlatır. Örneklerimizi tekrarlayacak olursak, Yıllar önce ölmüş eşinin acısını biricik yavrusuyla hafifletiyor. Tıkanmış lavabodan akan sular, evin tabanından alt kata sızmaktaydı. Kendinden sonraki adın kullanılmadığı durumlarda, ''O ad'a ait ekleri üzerine alır.'' Gözlerindeki ifadeye bakılınca oldukça yorulmuşa benziyordu. Buzdolabına konmadığı için bozulmuş yemek yüzünden tartıştılar. Dayım çok tecrübeli, görmüş geçirmiş biriydi. Onunla sohbet etmekten çok zevk alıyordum. Ölmüş olmasaydı daha ondan öğreneceğim çok şey vardı. Benim başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmez. Yeni bir programda tekrar beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Türkçe Öğreniyorum